Ölçmek için yeşil bir dal keserek yeniden daldım iskeletin içine. Rahipler kafatasındaki ok deliklerinden bakıp son kaburganın boyunu ölçerken gördüler beni. ''Hey ne yapıyorsun?'' diye bağırdılar. ''Sen nasıl ölçmeye kalkarsın Tanrı'mızı? Bizim işimize karışıyorsun.'' ''Peki rahipler öyle olsun. Size göre nedir bunun boyu?'' İşte o zaman iskelet kaç ayak, kaç parmak diye kavgaya tutuştular. Ölçü değnekleriyle birbirlerinin kafalarını yardılar. Büyük kafatası gürültüleriyle çınladı. Bu güzel fırsattan yararlanarak ben de kendi ölçüp biçmelerimi çabucak tamamladım. Şimdi bu ölçüleri vermek niyetindeydim. Ama önceden şunu bildireyim ki, uydurup uydurup aklıma esen ölçüleri söylemekte özgür değilim. Neden derseniz, benim söyleyeceklerimi denetlemek için iskelet uzmanlarına başvurabilirsiniz. İngiltere'de balina gemilerinin limanlarından biri olan Hall kentinde bir deniz ejderhazı müzesi varmış. Bu müzede sırtı kanatlı balinaların ve daha başkalarının güzel örnekleri görülüyormuş. Duyduğuma göre de New Hampshire'daki Manchester Müzesi'nde bir iskelet daha varmış ki uzmanların hepsi Gerland ya da Birleşik Devletler'deki nehir balinasının tek kusursuz örneği sayıyorlarmış bunu. Bundan başka İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde Barton Constable denilen bir yerde Sir Clifford Constable adlı bir adamın elinde bir ispermeçet balinasının iskeleti varmış ama bu iskelet dostum Kral Tranko'nun adasındaki kadar büyük değil orta boyluymuş. Kral Tuankua Sir Clifford ya da karaya vuran bu iki balina iskeletine el koyarken kendilerini pek haklı sayıyorlardı. Kral Tuankua ölü balinayı canım öyle istiyor diye almış Sir Clifford ise buralarda her şey benim malımdır diye. Sir Clifford'un balinasının tüm eklemleri yerindeydi. Öyle ki bu iskeletin kemikli, girinti çıkıntılarını birer çekmece gibi açıp kapayabilir, kaburga kemiklerini kocaman bir yelpaze gibi yayabilir, alt çenesine asılıp sabahtan akşama dek bir salıncakta gibi sallanabilirdiniz. Bu iskeletin gizli kapaklarına, pancurlarına kilit vurmak hiç de fena bir şey olmaz. O zaman bir rehber, elinde bir halka dolusu anahtarla gelen seyircileri orada gezdirebilir. Sir Clifford, iskeletin bel kemiğindeki yankılı koridoru göstermek için iki peni, kafatasının boşluğundaki uğultuları dinletmek için üç peni, alnının tepesinden bakılınca görülen eşsiz manzara içinde altı peni istemeyi tasarlıyor. Şimdi vereceğim iskelet ölçüleri, sağ koluma dövme olarak yazdırdığım rakamların tıp atıp aynıdır. O yıllardaki çılgınca seferlerimde böylesine değerli ölçüleri saklamanın başka yolu yoktu. Ama yer darlığı dolayısıyla ve bedenimin başka kısımlarını yani dövmeli olmayan kısımlarını o sıralarda yazmakta olduğum bir şiire ayırdığım için bu ölçüleri santimi santimine yazdırtamadım. Balinayı doğru dürüst ölçüp biçerken santimin pek yeri de yoktur nasıl olsa. Şimdi iskeleti üstünde biraz duracağımız deniz ejderinin canlı gövdesiyle ilgili özel bilgiler vermek istiyorum her şeyden önce. Açık seçik verilecek olan bu bilgi yararlı olabilir. Kaptan Scorsby'e az çok dayanarak titizlikle yaptığım hesaplara göre konuşuyorum. Scorsby'e bakılacak olursa en büyük Gönland balinasının ağırlığı 70 ton, boyu da 60 ayaktır. En büyük ispermeçet balinası 85 ila 90 ayak uzunluğunda ve aşağı yukarı 40 ayak eninde olduğuna göre en az 90 ton ağırlığında olsa gerek. 13 adımı 1 ton sayarsak bu balina 1100 nüfuslu bir köyün tüm halkından daha ağır demektir. Karada yaşayan bir insanın nasıl bir beyni olmalı ki bu deniz canavarına öküz gibi koşulup onu hayalinde kımıldatabilsin. Size bundan önce balinanın şurasını, burasını, kafatasını, püskürtme deliğini, çene kemiğini, dişlerini, kuyruğunu, alnını, yüzgeçlerini anlatmıştım. Şimdi çıplak kemiklerinin koca yığınında en ilginç olan şeyi anlatmakla yetineceğim sadece. Ama o kocaman kafatası bu iskelet yığınında öyle büyük bir yer tutar ve öyle karışık bir yapısı vardır ki, bu bölümde aynı konuyu yeniden ele alamayacağımız için biz öykümüzü sürdürürken sizin de bu konuda bir bilginiz olması gerekir. Bu bilgiyi ya kafanızda ya da kolunuzun altındaki çantada taşımalısınız. Yoksa şimdi gözden geçireceğimiz genel yapıyı bütünlüğüyle kavrayamazsınız. Franko'da ölçülen ispermeçet balinasının boyu 72 ayaktı. Demek ki bu balina sağken 90 ayaktı çünkü balinanın iskeletiyle canlı bedeni arasında 5'te 1 eksilme olur. Bu 72 ayak içinde kafatası ve çene kemiği aşağı yukarı 20 ayak kadar yer tutar. Geriye 50 ayak kadar bel kemiği kalır. Balinanın belli başlı iç organlarını çevreleyen kaburga kemiklerinin güçlü kafesi bu bel kemiğinin üçte birinden biraz daha azında bağlıdır. Bu kocaman kaburgaların fil dişinden sandığı upuzun ve dimdik uzanan bel kemiğiyle kıza yenil konulan büyük bir geminin iskeletini andırıyordu bence. Bu geminin sanki yalnız yirmiye yakın kaburgası yerine takılmıştı da omurgası uzun bir kalas da ancak. Her iki yanda onar tane kaburga kemiği vardı. Boyna bağlı olan ilk çiftin her biri altı ayak kadar uzundu. İkinci, üçüncü ve dördüncü çiftler ise gittikçe uzuyordu. Beşinci çiftten sonra yani ortadaki kaburgalarda bu uzunluk sekiz ayak ve birkaç parmağı buluyordu. Bundan sonrakiler yeniden kısalmaya başlıyor ve onuncu yani son kaburga kemiğinde uzunluk beş ayağa kadar iniyordu. Bu kemiklerin kalınlığı genel olarak, uzunluğuyla orantılıydı. En yuvarlak olanları ortadakilerdi. Arkadyas adalarının kimi yerlerinde, küçük derelerin üstünde yaya köprüleri kurmak için kalas yerine kullanılır bunlar. Bundan önce de kitabımızın birçok yerinde söylediğim gibi bu kaburga kemiklerine bakarken beni en çok şaşırtan şey güney balinasının iskeletiyle canlı bedeni arasındaki biçim ayrılığıydı. Tranque iskeletindeki en büyük kaburga kemiği yani ortadakilerden biri sağlığında balinanın en yüksek yeridir. Bu kaburga kemiğinin canlıyken en azından 16 ayak yüksekliğinde olması gerekirdi. Oysa şimdi ancak 8 ayaktı. Böylece bu kaburga kemiği üstündeki canlı gövdenin büyüklüğünün yarısını gösteriyordu ancak. Üstelik şimdi sadece çıplak bir bel kemiği gördüğüm yerin çevresinde eskiden tonlarla et, kas, kan ve bağırsak vardı. O kocaman yüzgeçlerin bulunduğu yerde düzensiz bir iki eklemden başka bir şey görülemiyordu şimdi. Kemiksiz ama ağır ve heybetli kuyruk yerinde ise yerler esiyordu. Kendi kendime düşündüm. Dünyayı gezmemiş, çekingen bir adamın bu balina denilen eşsiz varlığı huzur dolu bir ormanda upuzun yatan ufalmış iskeletine bakarak doğru dürüst anlamaya çalışması ne boş ne saçma bir şey. Olur mu hiç? Ancak en korkunç belaların ortasında, ancak azgın kuyruğunun yarattığı girdapların içinde, ancak uçsuz bucaksız derin denizlerde balinanın canlı bütünlüğüyle ne olduğunu gerçekten anlayabiliriz. Şimdi gelelim belki mine. Bunu incelemenin en iyi yolu bir vinçle havaya kaldırmaktır. Kolay iş değil ama bunu yaptınız mı bel kemiği Pompeus'un İskenderiye yakınlarındaki dikili taşına benzer bir hayli. Bel kemiğinde 40'tan fazla omurga vardır. İskelette birbirine kenetli olmayan bu omurgalar, gotik bir çan kulesinin ağır yapısını destekleyen iri ve süslü yuvarlak taş çıkıntılarını andırırlar. Ortadaki en büyük omurganın eni 3 ayaktan az, boyu da 4 ayaktan fazladır. Bel kemiğinin incelerek kuyrukla birleştiği noktada bulunan en küçük omurga olsa olsa 2-3 parmak enindedir ve beyaz bir bilardo bilyasına benzer biraz. Bana dediklerine göre Tranquille iskeletinde daha küçük omurgalar da varmış ama rahibin çocukları bili oynamak için bunları aşırıp yok etmişler. Görüyorsunuz ya yaşayan varlıkların en büyüğü bile çocuklara oyuncak oluyor sonunda. Koca gövdesiyle balina dilediğiniz kadar genişletebileceğiniz, işleyebileceğiniz, üstünde uzun uzun konuşabileceğiniz bir konudur. Hatta kısa kesmek isterseniz de kesemezsiniz. Balina üstüne yazılacak kitaplar nedenli kalın olsa yeridir. Püskürtme deliği ile kuyruğu arasındaki yardaları, belini çevreleyen kulaçları bir yana bırakalım da o dev bağırsaklarını bir düşünelim. Bir savaş gemisinin en alt güvertesine halka halka yığılı kablolar ve halatlar gibidir bu bağırsaklar. Madem bu deniz ejderhasını ele aldım, bu işte her bakımdan bilgili olmaya çalışarak işin sonuna kadar gidip, kanının en küçük zerresine, bağırsaklarının en küçük kıvrımına kadar anlatmalıyım. Huy ve anatomi özelliklerinden birçoğunu önünüze serdim. Şimdi balinayı arkeolojik açıdan bir fosil olarak, tufandan önce yaşayan bir yaratık olarak yüceltmem gerekiyor. Deniz ejderhasından başka herhangi bir yaratık için, bir karınca ya da bir pire için arkeoloji, fosil, tufandan önce gibi terimler haklı olarak gereğinden fazla abartmalı, gereğinden fazla gösterişli sayılabilir. Ama konumuz deniz ejderi olunca iş değişir. Sözlüğün en ağır sözcükleri altında sendeliğe sendeliğe girişmek isterdim bu işe. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim ki bu yazıları yazarken bir sözlüğe başvurmak gerektikçe Johnson'ın koskocaman bir kuarto baskısını kullandım. Onu bu iş için satın almıştım nasıl olsa. Çünkü bu Dr. Johnson görülmedik şişmanlığı ve iriliği dolayısıyla benim gibi bir balina yazarının kullanabileceği bir sözlüğü hazırlamak için biçilmiş kaftandı. Kimi yazarlar entüpüften konuları büyütür, böbürlene böbürlene şişinirler. Benim konum deniz ejderhası olduğuna göre bir düşünün ne yapacağımı. Farkında olmadan kalemimden çıkan harfler büyüyor, duvar ilanlarındaki yazılara dönüyor. Bir kartal kanadı verin bana kalem diye, mürekkep hokkası olarak da Vezüv yanardağının kraterini. Tutun beni kollarımdan dostlarım, çünkü bu ejderhayı anlatırken düşüncelerim gittikçe yüceleşiyor, kendimden geçiyorum. Bilimlerin hepsini, gelmiş gelecek tüm balinaları, tarih öncesi insan ve dev hayvanları, dünya ve evren ülkelerini... Tüm değişiklikleri ve ayrıntılarıyla kucaklamak istiyorum. Böylesine geniş ve sınırsız bir konuya girmek öyle güzel, öyle yüce bir şey ki insan da bu konuyla yükseliyor. Güçlü bir kitap yazabilmek için güçlü bir konu gerek. Pire üstüne büyük ve uzun ömürlü bir kitap yazılamamıştır hiçbir zaman ama birçokları bunu yapmaya kalkmışlardır yine de. Fosil balina konusuna girmezden önce size jeolog olarak yetkilerimi bildirmek isterim. Serüvenlerle geçen ömrümde duvar ördüğüm sayısı sendekler, kanallar, kuyular, şarap mahzenleri ve çeşit çeşit sarnıçlar kazdığım olmuştur. Gene, önsöz olarak okuyucularıma şunu anımsatmak gerekir. Toprağın jeolojik bakımdan en eski katlarında bugün artık yeryüzünden yok olan canavarların fosilleri vardır. Üçüncü jeoloji çağına bağlı olan katlarda daha sonraları bulunan kalıntılarsa tarih öncesi yaratıklarla ilk ataları Nuh peygamberin gemisine binmiş hayvanlar arasında bir bağlantı, bir halka sayılırlar. Şimdiye dek bulunmuş tüm balina fosilleri üçüncü jeoloji çağındandır. Bu çağın kalıntıları yeryüzünde bugün gördüğümüz toprak katının hemen altındadır. Gerçi bu fosillerden hiçbiri bugün bilinen balina çeşitlerinin tıp atıp eşi değildir. Ama genel görünüşlerindeki kimi benzerlikler balina fosilleri sayılmalarını haklı gösterebilir. Son 30 yıl içinde Alp dağlarının eteklerinde Lombardiya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İskoçya'da ve Birleşik Amerika'nın Louisiana, Mississippi, Alabama bölgelerinde Adem öncesinden kalma dağınık balina fosilleri, kırık dökük kemikler ve iskeletler bulunmuştur. Bu kalıntıların en acayiplerinden biri Paris'te Toulouse meydanına açılan kısacık Dupin sokağında bir de Napolyon zamanında antrepen dokları kazılırken ortaya çıkmıştır. Kovyer'e göre hiç bilinmeyen bir deniz ejderi çeşidinden kalmadır bu kemikler.